radyo tiyatrosu Yapım Ankara Radyosu Bisiklet Muzaffer İzgü... ...Yöneten Semih Sergen... ...Efektör Mehmet Turgut... ...Teknik Yapım Alican Deniz... Oynaya Sanatçılar... ...Zihni Alp Ölken... ...Nimet Macide Tanır... ...Hulusi Fikret Ergin... ...Sütçü Hüseyin Soysalan... Birinci satıcı Cahit Çağıran, ikinci satıcı Nihat Hakan Güney, komşu Atekin Ertürk, Sakine Hepşen Akar, Mustafa Sabri Özmener, Doktor Cahit Öztüfekçi, Eskici Halil İbrahim Kalaycıoğlu... Havanın güzelliğine bak Nimet Nasıl da ısındı iki gün içinde Hiç güvenme gene verir Yok yok artık bundan sonra soğumaz Soğur Benden de mi bileceksin oh, İnsanın şöyle omuzlarını kaldırmadan Evin içinde dolaşması ne güzel Ay anlayamadım gitti zihni. ...kış gelir yazı seversin... ...yaz gelir kışı seversin... ...kırk yıllık evliyiz hep böyle söylersin... ...hayır yazı severim... ...ama Bahar'ı hepsinden çok severim... ...şu havaya bak sevilmez mi nimet... ...gel gel şuradan şu pencerenin... ...yanından gelen havayı kokla... ...oh... ...biliyor musun... Çok uzaklardaki bir çiçeğin kokusunu getiriyor O çiçeği görür gibiyim şimdi Çocukluğumun o sarı o kayısı kokulu çiçeği Şimdi yani şu pencereden o koku mu geliyor? Evet bir çalım şöyle gelir gider gibi ay Beni yerinden kaldıracakken Ay ah, ah, ay, ay ay ay <gülüyor> Dur bakalım şu. <şimdi, gülüyor> Annemin o kayısı kokusu Yaklaş yaklaş şuradan şuradan koklayıver bak Ay Zihni, sen yaşlandıkça kokuları da karıştırmaya başladın Asfalt kokusu, enzoz kokusu başka koku gelmiyor burnuma Haklısın Nimet ama işte ben onların arasından ayırt edebiliyorum o çocukluğumun kayısı kokusunu Bak bak bak şimdi bile geliyor Ay burnun hap <gülüyor> uyutmuş seni Allah korusun evde yangın çıksa oh, oh misler gibi çam kokusu geliyor diyeceksin. Sen ne dersen de ben o kokuyu duyuyorum. Biliyor musun irimlerde olur bu çiçek. Fidan gibi boyu vardır sarı saçlı bir kıza benzer. Çalımlı rüzgara boyun eğmez. Ama bir başladı mıydı rüzgar esmi öyle güzel kokar ki. Of, çocukluğundan oh. sık sık söz eder oldun. Niye ki acı? Bilmiyorum yaz bahar çiçeklerini özledim nimet İrimleri özledim Bir yanı lale bir yanı papatya Koyun gözlü nergisleri özledim Yamaçlarda dizi dizi Mine çiçekleri pembecikler Kınalı toplar Vah, Hepsini özledim Özle bakalım özle Ben de neler özlüyorum Oho! Tıkılmış kalmışız şu kutu gibi apartman dairesinin içine sen yine kahveye gidiyorsun çıkıp dolaşıyorsun Ya ben ne yapayım Sen kahveye gitmeyi kıra gitmek mi sanıyorsun Ay canım evden çıkıp gidiyorsun ya Sana hep gel birlikte parka gidelim demiyor muyum Ne diyorsun her zaman Ayağım ağrıyor başım ağrıyor Yürürken gözüm kararıyor Yalan mı Yo, Yalan değil ama Aa, bak, bak, bak bak bak yine geldi Ne geldi O koku Ay Allah ben de bir şey sandım tövbe sen de bugün kokuyla bozdun aklını heh. Heh. Elimin altındaymış Al şu kolonyayı Al da koku koku deyip durma Sakın hanimet ne olur açma o kolonyanın kapağını Ayol Halis Limon Yo yo Halis Limon falan değil o Kim bilir neden yapıyorlar da o kokuyu veriyorlar Ama şu koku Has koku Yaz bahar ha, kokusu Şimdi aldım Fırından geliyor aşağıdaki bayat yumurtalı pasta kokusu bu ah. Canım hep kırları istiyor Kırlar da seni özlemiş Yakınlarda kır var da sanki Bir bisikletim olsa diyorum Daha neler Binsem bisikletimin üzerine Kıyıdan kıyıdan Böyle pedalları yavaş yavaş çevirerek Lastiklerin toprak üzerindeki Çıkardığı o sesi dinleyin Sen <gülüyor> öğlen makarnayı fazla kaçırdın ha? İstersen şöyle biraz aşağılarda dolan gel Hayır yarım tabak bile yemedim Yoğurt yedim ben ...ne demek istiyorsun yani... ...pisiklete binemez miyim ben? Bu yaştan sonra da böyle şeyler kurma... ...şöyle oturaklı şeyler düşür. ...öyle konuş anladın mı? Aha. Aa. Ne olurmuş binersem... Ciddi konuş başka söz et... Ben balkona çık. Otur oturduğun yerde güvenme bu havaya... ...beş dakika otur sonra bir hafta yatarsın... <gülüyor> ...ne seversin bana hep engel olmayı... ...e hadi çık çıkacaksın... ...ama hasta olursam bakma... ...peki peki... Kendime bir kahve yapayım bari Sayıyorum bu hafta üçüncü kahven oluyor bu Hayır iki Üç Pazartesi içtin bir Perşembe içtin iki Bugün ne pazar evet, üç. Benim hesabım cumartesinden cumartesiye. Haftanın ilk kahvesini içeceğim Sen de içiyor musun kahve Hayır efendim içmiyorum İyi iyi sen kahve içme de çok yasa Bana bak kahvesini az koy bari Dur dur bana karışma bana karışma, bari, nimet onu karışma Niye karışmayacakmışım karışırım Oy midem oy bildiğimin içinde Sanki bir kedi var bilmem neler Diyorsun zıplayıp bilmem neler Dediğinde ben telaşa düşüyorum Bir kaçıktan az koy Hem orada sıcak su olacak Çaydanlıkta ondan al Ah ah Ada çayı içsen ıhlamur içsen Yok olmaz Ne zarar ne dokunur Zihni bey onu içecek Sanki içti içiyorum Kahve kahve ha, içki, ha kahve İkisi bir senin çürük miden için Ay Ay, ay. ay. bacaklarım Ay, Bilim de ay. <gülüyor> belim de ağrıyor baba. Ay belim de ağrıyor ay. deftişe geldin değil mi hmm, Kıvır kıvır kıvran midenden Hı. Koy çaydanlıktan bana daha da çayı Dur dur kahve taşmak üzere Sen otur ben getiririm Bir kaşık koy edin kahveyi İki kaşık koydum İnadına. Yo canım öyle istedi ama bak nasıl köpeklü oldu gördün mü Dur şimdi senin ada koyuyorum. koyuyorum ah. ah, Tamam Dört tane de şeker Buyurun Nimet Hanım Ne öyle alay eder gibi Zihni Bey Niye alay olsun canım Sen adaçayı ben kahve Geçelim şöyle karşılıklı öpürdete dete öpür Gel şunları balkonda içelim Yok ben çıkmam sen de çıkma Unuttun diyeyim bir ay önceki ateşi Gidiyordun Allah korusun Allah korusun gidiyordun ha Boyna sayıkladın yok Mazi tepesi yok bilmem ahlat çukuru Yok kesik kaya Kasabamızı anlatmışım sana Çocukluğum hep oralarda İnsan geçti İnsan yaşlandıkça çocuklaşmaya başlarmış Bisikletim olmadı benim Zaten kasabada bir Necmin'im vardı Babası ona İstanbul'dan getirtmişti <Gülüyor> Ah, ne imrenirdim o çocuğa. Bir gün onu ağlıyor gördüğümde ağladığına şaşmış kendi kendime. Hem bisikleti var, hem de ağlıyor demiştim. Oh, Uyku mu getireceksa bazı şey. Ben ben sana anlatmıyorum ki. <gülüyor> kendi kendime anlatıyorum. Zaten insanın çocukluğu salt kendisinindir Paylaşamıyordum ki çocukluğumu seninle. <gülüyor> Bu ada çayını beğenmedim. Bundan sonra başka yerden al. Sen zaten hangi aldığımı beğeniyorsun ki? Güzel değil odun odun kokluyor. Kendi Aa, ada çayını hiç... kendin al. Aksi adam oldun sen zihni aksi <gülüyor> adam. Yasakçı nimet. Ben aksi olmadım ama sen yasakçı oldun. Ama ben bisiklet alacağım Ay Hiç gülecek halim yok Niye gülecekmiş Seni o bisikletin üzerinde görüyorum da <gülüyor> Bu saçlarından Kır saçından o yaşından Niye başı kır onlar, olanlar Bisiklete binemezler diye bir kuran Ay, mı var Sorun gelince anlatacağım Deden diyeceğim Bisiklete binecekmiş Böyle diyeceğim Ayağına kısa pantolon giyecekmiş Diyeceğim şeker, Sonra bisikletin ön Tekelene <gülüyor> <gülüyor> hava hava ya aysınırım ay, <gülüyor> sınıırım boşanda ay, katılacağım siyah yolay ne aklına akma böyle çocuklukla <gülüyor> vallahi şuram ay ne şura vardı ay ay gözlerinden yaş geldi aman ilahi zini ne zamandır hiç böyle gülmemişti. Ben bunda <gülüyor> gülünecek hiçbir şey görmüyorum Görmüyor musun? Ay demek görmüyorsun Ay. Ah, O zaman senin yaşından başından haberin yok Niye ikide bir yaşın başın diyorsun? <gülüyor> Bırak beni ben bir şey deneyeyim <gülüyor> Aşağıda berber var Bakkal gani var Fırıncı var sor onlara sor Manah Nurettin'e sor ...çocuklar ben bisiklete binebilir miyim... ...yoksa binemez miyim diye sor. Aşağı Başka ineceğim... Çocuğum. ...berber Mustafa'ya... <gülüyor> ...Mustafa, Mustafa... ...söyle <gülüyor> bakalım bana... ...ben bisiklete binebilir miyim... ...yoksa binemez <gülüyor> miyim diye Sakın soracağım sorma. ha. Sakın sorma. Güldürme kendine insanları. Seni ağradan biliyorlar. Hem nereden çıktı Allah'ını seversen bu bisiklet. Bir bisiklet kaça biliyor musun sana? Kaça. Geçenlerde yukarıdakiler almışlar çocuklarına taksitle. Kaça biliyor musun? Ev kirasından fazla anlıyor musun sen? Ev kirasından fazla. Zaten kıt kanaat geçiriyoruz emekli maaşınla. Kırmızı mı olsun zihni yoksa mavi mi? Belki sarı istersin. Böyle flama bayrak falan da alalım sana. Tekerleklerini renkli kağıtlarla süsleyelim. Allah aşkına git başımdan zihni. Ay şimdi yangın var diye bağıracağım. Ha. Hangi yolda bineceksin hangi yolda? Otobüslerin otomobillerin arasında mı Ben kırlarda bineceğim Kırlara cici bisikletleri taksiyle mi götüreceksin Hay Allah'ım sen bana sabırlar ver Adam gittikçe çocuklaşıyor canım Bir gün bana eczaneden çocuklaması Al pişir derse hiç Süt! Ha Sütçü geldi Tam zamanda geldi Şimdi soralım bakalım ne diyecek Hadi gel gel sen de gel hadi kaçma Kaçma gel gel Yanar topuya geldim geldim Geldim geldim Hadi hadi uzakta durma Yan yanda bakma öyle gel Gel de soralım Geciktin bugün ya Lastik patladı yarım saat arayla Hem ön hem arka Hiç sorma Nime teyze Hadi Hop. Afiyet olsun dur, dur, Sana bir şey soracağım Geciktim Nimet teyze ne soracaksan çabuk sor Zeynep amcam var ya he. Tutturmuş bu yaştan sonra bisiklet alacağım Çarşı pazar dolaşacağım diyor Sen ne diyorsun olur mu Gerçek mi Zeynep amca he? yoksa şaka mı ediyorsun Aklı sıra şaka etmiyor e, Şaka etmiyorsa ne diyeyim Allah gecinden versin ama Yakında bir müşterim eksiliyor demektir he? Hadi tekrar afiyet olsun Mimet Güle teyze. güle oğlum Güle güle Güle güle ya duydun kulaklarınla değil mi? O yaz-bahar çiçeğinin kayısı kokusunu bilmiyor ki. Sana da simit alayım mı Zehni Bey? Ya ya sağ ol. Onun susamı dokunuyor bana. Çok da tazeymiş simitim. <gülüyor> al canım, şunun ucundan al biraz. Sağ sağ ol. Yemeyeceğim. Senin canın bir şeye sıkılıyor bugün arkadaşım Ya, Yani Şu parkta olmaz hani Biliyor musun Ben bugün evde otururken Yaz bahar çiçeğinin kokusunu duydum O da ne ki Kayısı gibi kokar Sarı sarı açar İrimlerde yol kenarlarında Ben bilmiyorum ah, Bir koklasan hep canım ne istiyor biliyor musun? Kırlara gitmek, vadilere dalmak, yamaçlara çıkmak, otlara uzanmak. Ama şu parktan öte gidemiyoruz. Çiçeksiz park, çimensiz park. Gerçekten öyle. Şu iki öbek sardunya bir de kapının yanındaki her menekşeden menekçeden başka bir şey yok. Bu kuşcağızlar da ne yapsınlar ki? İki çiçeği, bir öbek yeşilliği bir arada görünce koşup geliyorlar işte. Ben ben bir bisiklet almak istiyorum, Hulusi Bey. Bisiklet? Anlamadım. Evet, evet, bisiklet. <gülüyor> bisiklet ha. <gülüyor> bisiklet ha. Üzerine binmek için ha. <gülüyor> Niçin gülüyorsun Hulusi Bey? Benim hanım dünyada senin gibi biri daha yoktur diyordu. Demek varmış Anlamadım <gülüyor> Bizimki utan utan diyor bana Çocuk musun bisiklet binecek İki ay önce Bizim alt kattakilerin çocuğuna Yeni bir bisiklet aldılar Eskisini de sattılar Bizim hanıma Yahu hanım Dur şunu ben alayım Ara sıra biner dolaşırım dedim de Hadi hadi Dellenme Bu yaştan sonra olmaz dedi Oysa ki o bisikleti alsaydım Doğru kırlara Kırlara ha. ya kırlara Hiç sözünü etmemiştim bunun Canım gerçekleşmeli ki ne diye sözünü edeyim Sonra da unuttum gittim <gülüyor> Ama inanır mısın Zihni Bey Bu olaydan sonra kendimi tam iki kez düşümde bisiklete biniyor gördüm <gülüyor> Ee, yeni mi alacaksın bisikleti Yok şey e, Bilmiyorum ki Ne diyor hanım al diyor mu Hiç der mi biri çarpar ölürsün diyor Canım kıyıdan kıyıdan gittikten sonra Niye çarpacakmış e, e, Sen de ana yoldan gitmez Köy yollarından gidersin Bak ne yapacağım biliyor musun Bir şişe su alacağım yanıma yo, yo. Önce şöyle ufacık bir çanta Çantanın içine ufacık bir şişe su koyacağım Sonra yarım ekmek Şöyle bir parça sucuk bir de elma. Çantayı arka seneye bağlayacağım. Sonra basacağım pedallara basacağım pedallara. Çıkacağım kentin dışına köy yollarına. Yaz bahar çiçeklerini bulacağım. Oturacağım onların arasına. Doya doya koklayacağım. Sonra ufacık bir ateş yakacağım çerden çöpten. Sucuk parçasını bir çöpün ucuna geçireceğim. Pişireceğim. Sonra ekmeğin arasına. Peki sana sucuk dokunmuyor muydu? Ha? Ee, orada dokunmaz Biliyorum mutlaka dokunmaz ee, Sucuk ekmeğimi yiyeceğim Suyumu içeceğim Sonra uzanacağım çiçeklerin arasına Otlara başımı koyacağım Ah bir bisikletim olsa Bana sucuk hiç dokunmaz Bak ne yaparız biliyor musun? Ee, yanımıza haşlamış yumurta da alırız Ha? Gerçi bende kolesterol fazla ama... Olsun e Sen dokunmaz diyorsun Canımda bir haşlanmış yumurta istiyor ki <gülüyor> İyi de bisikletimiz yok Öyle de pahalı ki bisikletler Bir bakalım mı? Bisikletçilere mi? Aha, satılan yerlere Buraya yakın bir yer var biliyorum Hadi Haşlanmış yumurtanın yanına taze soğan da alacağız <gülüyor> Ama taze suan sana dokunur. Ama sen dokunmaz diyorsan. Şu kırmızı nasıl Hulusi Bey? Çok güzel. Ama ben şu yeşili beğendim. Çok pahalı ama. Gerçekten de pahalı. Ama gözüm kaldı şu yeşilde Yaz bahar çiçeğinin kokusunu daha çok duyar oldum şu anda Bak koklu havayı Bir kaysı kokusu geliyor mu burnuna Hulusi Bey? <gülüyor> kaysı böyle gülle karışık Evet evet Duydum galiba ha? Ha? İşte Bineriz Yaz baharlara gideriz Her gün sucuklarımız Yumurtalarımız Evet Taze soğan dokunmaz bana orada Pınar'ı arar buluruz Efendim galiba bisiklet alacaksınız Buyurun içeride bakın Buyurun buyurun e, Şey e, biz e, e, İthal malları da var çok çeşitlerimiz var Mutlaka biri uygundur Bakın efendim bakın Şu kalın lastikliler yeni geldi Sonra seneleri çok rahat Sonra frenler Gerçek tel fren Aha, isterseniz depoda bu modellerin Eflatun renkli olanları da var Ha Geçen gün bir kız çocuğu İlla Eflat'ın isterim diye tutturdu. O zaman yoktu. Ama şimdi var. E, torunlar kız mı erkek mi efendim? Ee, Benimkisi erkek. Şey benimki de. O zaman şu süper balonlardan vereceğiz. Efendim. Bilye ve mil özel. Onun için bisiklet bir pedalla yağ gibi kayıp gidiyor. Bakın bakın bakın. Şanslarda en küçük yalpa yok. Direksiyon da istediğin gibi ayarlanabiliyor. Yalnız yukarı aşağı değil, öne arkaya da ayarlanabiliyor. Torunlarınız çok sevinecekler. Çok. Evet, sevinecekler de. Çok pahalı. Ya, ya çok pahalı. Madem siz iki tane alacaksınız, o zaman size indirim yapabilirim. %5 indirime nasıl Torunların yaş günü değil mi efendim Evet öyle öyle. Çok pahalı evet Efendim torunlarınız çok yaşasınlar Çok yaşasınlar Nasıl oluyor renk için bir karara varabildiniz mi Şimdi biz şey edelim Biraz düşünelim de Çocukların yaş günü bugün değil mi Yok yok daha, daha bir hafta var Bizimkinin de 10 günü var Evet biz bir iyice düşünelim Biraz düşünelim <gülüyor> Siz bilirsiniz efendim Ama bunun hiç düşünülecek bir yanı yok ki Fiyat çok uygundu Şu yarış bisikletinin fiyatı neydi acaba e, O mu? Olur şey, olur çok şey. pahalı çok e, Siz en iyisi bunlardan olun Ne yapacak çocuk yarış bisikletini Vitesi var şusu var bu su var Çocuklara en iyisi bu Biz en iyisi biraz daha ya, düşünelim billahi. Peki efendim Güle güle. Mutlaka yine beklerim. Zehni Bey dostum, biz galiba haşlanmış yumurtayla sucuğu zor yiyeceğiz. Neydi o çiçeğin adı ha? Yaz bahar. Ha, işte o yaz bahar çiçeğinin yanında yeşil soğanı zor ısıracaz. <gülüyor> Torunları alacağımızı sandı. <gülüyor> Demedim mi ben sana o aldatan havalar geçici diye Şu yağmura bak şu soğuğa bak Evet Ama ben yine de yaz bahar çiçeğinin kokusunu duyuyorum O senin duyduğun koku radika kokusu Üst kattakiler pazardan bize de almışlar haşladım. Hayır ben yaz bahar çiçeğinin kokusunu duyuyorum Nereye gidiyorsun? Parka Bu havada bu havada park, gerçek park görünümündedir. Islanmış çiçekler, ağaçlar hoşuma gider. Hastalanmak da senin hoşuna gidiyor galiba. Islanmam şemsiyem kocaman. Belki orada ağacın yapraklarının arasına sinmiş bir de kuş görürüm. Ya yakalar şemsiyenin altına alırsın. Zavallıcık ıslanmasın. Allah Allah, Allah Allah. Sana bir şeyler oldu ya. Hadi Allah hayra çıkarsın. Neler ısmalandı bakalım sana bugün. <gülüyor> Güllü lokum. Hmm. Her üç aylığı aldığımda benim hanım bundan isterse. Benimki de kıyma kebabı. Yol üstündeki kebapçıya yaptırtırım. Paketletir, sakinliğe götürürüm. Ee, Bitti mi işin bankayla? Evet, evet. Şu parayı bir daha sayayım bakayım. Yoksa hepsini mi aldın? Yok canım. Ha, tamam para, tamam. Hadi çıkalım öyleyse. <gülüyor> Hadi bakalım söyle. Bana neydi sürprizin? Gidiyoruz işte. Önce şuradan bir otobüse binelim. Nereye gidiyoruz söylesene. Gittiğimiz yerde görürsün. <Gülüyor> Nerelere geldik böyle? Hiç tanımam bu semti. Bana da biri söyledi. Evet sürprize yaklaştığımız için söyleyebilirim. Sevgili dostum artık haşlanmış yumurtamızı... ...sucuğumuzu yazbahar çiçeklerinin yanında yiyebiliriz. Aaa bisiklet. Evet ah. bisiklet. Şu köşedeki dükkanda kullanılmış eşyalar satılıyor. İki de bisiklet var orada dün geldim baktım. İkisi de çok eski yıpranmış ama olsun. Böyle... ...katlanan cinsten... ...ben anlarım onarmaktan... ...sana da yardım ederim... ...çocukluğumda bir gaz ucağı vardı... ...ondan öğrendim... ...kiraya verdiği bisikletlerin lastiği patlayınca... ...ben yapıştırırdım... ...sonra lastiğini onardım bisikletle... ...iki tur atar gelirdim... <gülüyor> ...sonra zincir ayarı yapmasını... ...fren ayarı yapmasını da bilirim... Ee, Tabii sen şimdi bisikletleri görünce çok eski diyeceksin ama biz onları pırıl pırıl yapabiliriz, boyayabiliriz, sıyırırız eski boyasını, filit pompası ile yeni boya atarız. Ee, hani bir ay önce dükkanda bakmıştık ya, hmm. onların dörtte biri fiyatına. <Gülüyor> Belki biraz daha aşağı indirebiliriz. Ha işte bu dükkan. Bak bisikletlere Oo, <gülüyor> Hoş geldiniz efendim, buyurun bakalım. İkisinin de boyası... ...galiba bu önce sarıymış... ...şu da kırmızı... ...boyası ne olacak canım... ...nasıl olsa buna çocuk binmeyecek mi... ...pırıl pırıl olsa düşürüp çizdirmeyecek mi... ...taş gibi bisikletlerim benim... ...taş sizin torunlar kullansın... Aa, ...onlardan da kendi torunlarına kalsın... <gülüyor> ...sonra lastikleri... ...efendim şişireceksiniz... ...tatlağı varsa on artacaksınız... ...acenteren anlıyorsunuz ki... ...üzerine hemen binip cız diye gidesiniz... Elbette önce bisikletçiye gidecek Sonra toruna Alın bunları Mutlu edin çocukları Ucuz veriyorum ucuz çocuk diye Biraz arkadaşımla konuşayım da Konuşun konuşun aldığınız otobüs değil Trennin altı üstü bisiklet Direksiyonu küf içindekisinin de Parlatırız Onların daha küfü üzerinde Silinince parlar Seleleri patlamış Canım onarılır Yeni kılıf alırız onarılmazsa... Hmm. Hiç kırığı çatlağı yok... Sonra pedal göbeği sağlam... Evet... Laçkalık yok... Ee, ön arka milcede boşluk yok... Ee, ben gösteririm sana... Gösteririm sökeriz... Pırıl pırıl yaparız... Ya. Yahu etme. sakine bisikleti acaba... Göm... Ee, Nimet de evet. bilmiyor alacağımı... Ama alacağım... Şey... Evde zırıltı çıkar mı ki? Arka arkaya düşeriz köy yollarına İncecik keçi yollarında Sabahtan çıkarız Yamaçlar, kayalar, pınarlar Ağaçlar, kuşlar ha? Her gün haşlanması yumurta götürmeyiz Bazen de şey yaparız orada Çoban salata ha? Ateş yakar patates gözleriz Sırtımızı ağaçlara veririz Şapkamızı yeriz Kuşların seslerini dinleriz ee ne derse desin. Alalım ya. Tamam. Hangisini istiyorsun? Hangisi olursa. Ya ya şöyle. Sarısını mı kırmızısını mı? Sarısı olsun. Heh, tamam. Şey. Heh. ama yine de pazarlık edelim. Olur. Ah! Ah! Bisiklet. Ne? Bu mu bisiklet? Götür onu götür çabuk. Götür gözüm görmesin götür. Bisiklet müspedesi, Bisiklet göküntüsü. Sokmam ben onu eve zini sokmam. Dünyada sokmam. Eve sokmayacağım zaten. Balkona götüreceğim. Ne olacak peki bu ne olacak? Çıldırdın mı sen zihni? Hayır çıldırmadım. Ay, gerçekten buna binecek misin sen? Evet. Hemen mektup yazacağım. Oğlum babam delirdi diyeceğim. Gelin de koca koca torunlar dokuzunlar da Dedelerinin nasıl çocuklaştığını anlasınlar diyeceğim. Para verdin mi sen buna? Para verdin mi? Bu pas yığında para mı verdin? Çekil de önümden balkona koyayım şunu Yo, hayır aşağı kömürlüğe koy. Balkona koydurmam onu. Çekil dedim neyim? Ey Allahım eller yaşlandıkça akıllanır bizimki yaşlandıkça derlendi Hay Allah. Motosiklet ne zaman alacaksın peki ha? Motosiklet. Böyle üzeri şahilli Böyle kırmızı gömlekler deri pantolonlar Arkaya da te te te te te, Sakız çiğneyen kızı da ne zaman oturtacaksın ha Sana çekil dedim hmm. <gülüyor> Aa, Gel Cihli Bey gel gel Buyur şöyle geç, şöyle geç şöyle. Ee, Yenge yok mu? Ee, komşuya gitti Eski kovanın içine gaz hazırladım balkonda Çok iyi Aferin. Hadi o zaman hemen seninkini de sökmeye başlayalım Buradan gel gel gel. Ne? Öyle gel Ha, O getirdiğim torbayı alıver oradan İçinde pense anahtarlar falan var Al bakalım usta ya sen de öğren Biliyor musun Dört saattir benim bisikletle uğraştım hiç yorulmadım. O zaman benimki yarına kalsaydı. Yo yo yo yorulmam. Biliyor musun? Şu gaz, şu küf pas içinde bile o kokuyu duyuyorum. Yaz barın kokusunu. Kayısı gibi kokan çiçek. Evet, evet bulacağız o çiçeği. Kim bilir belki birer demet yapacağız. İlk gittiğimiz gün hanımlarımıza getireceğiz. İlk gidişte haçlamış yumurta götelim. Onu bunu bilmem. Bir de yeşil soğan. Ay, yaman. Çok yoruldun ha Yok hayır Şimdi şu parçalar gazın içinde kalsın Ol. İki gün <gülüyor> Hadi lavaboda elini yıka yani, Lavaboluk değil bu eller canım Evde sıcak suyla yıkarım Hiç olur mu burada yıka Hayır hayır ben evde yukarı. Bak bir şey kalmadı zaten Ben şu anahtarları toplayayım ah. Evet Ben iki gün sonra Şey e... Saygılar sunarım hanımefendi Konuşmaz dedim ya sana Ne bey amca? Üç haftadır uğraşıyorsun o bisikletle. Hayrola? Hiç. O nerede işte? Şimdi sıra boyası da geldi. Kırmızısı güzel. Nar çiçeği. E bu bisikleti kim aldı bakalım? E bana ne? Size mi? Evet bana. Ben bineceğim. Siz bineceksiniz ha? Evet. <gülüyor> fonda, fonda. Gel bak gel o bisikletin zihni beyamca bilecek mi zihni beyamca. <gülüyor> Nimet gel bak boyadım Hayır görmek istemiyorum O bisiklet gitti yerine başka bir bisiklet geldi Öyle tatlı bir kırmızı oldu ki Karşıdaki ihsanla karısının nasıl güldüklerini duydun mu Hayır duymadım Ama ben duydum Funda Funda <gülüyor> Bu bisiklete Zihni Bey amca binecekmiş deyip gülüyordu Gevezeysa Nar çiçeği gibi oldu nimet bir görse Balkonu her yeni boya etmişsindim Yok yok hayır her yere gazete koydum Şuracıktan bir baksana Hayır efendim. Peki Şimdi gidip polisi Bey'inkini boyayacağım Çok iyi biliyorum ki seni o Hulusi Dediğin arkadaşın kandırdı Yoksa senin kafanda ne bisiklet vardı Ne bir şey Nasıl oluyor ha nasıl Tam istediğim gibi Çimen ya. yeşili Yahu bu bisiklet o eskiciden alınan bisiklet mi ha Zihni bey kardeşime <gülüyor> Sen benimkini bir görsen Nar çiçeği bir güzel oldu ki yepyeni oldu <gülüyor> Ama bir bizimkine gösteremedim Ee, bisikletlerin ön tekerleklerini havaya kaldırıp ne zaman mahallede dolaşmaya başlıyorsunuz ha? Sakine sana kaçtır söylüyorum Biz mahallede binmeyeceğiz Kırlara gideceğiz Kırlara Evet sakine hanım kardeşim kırlara gideceğiz Başlarınıza papatyalardan Taşlarda örecek misiniz? Yok hayır Size şey getireceğiz Sarı sarı böyle kayısı kokan ya. yaz bahar çiçeklerinden Getireceğiz ya, ya, İşte o çiçeklerden getireceğiz Doğruya Hay Allah Tam biz bisikletleri bitirdik Binilir duruma getirdik Şuraya bak ...boya kokusu moya kokusu... ...hiç dinlemedim Nimet Hanım'ı. Aldım geldim bisikletimi... ...salonun içine. Televizyonun yanına koltuğa dayadım. Hem televizyona bakıyorum... ...hem de kırmızı bisikletime. <gülüyor> Ama bu hava... <gülüyor> ee, birer çay daha içelim ha. Garson bakar mısın? Ee, i̇ki çay daha bize. <gülüyor> Bu akşam hava durumunu iyi dinleyelim Bakmışsın canım günlük güneşlik Sucuğun hazır Yeşil soğan üç gündür dolapta Bir naylon torbaya koydum Naziğne no, bey Yüzünüz bir karış ha, Hava gene bozuk bugün Anladım Anladım Uzay uçuşu bir gün daha gecikti Açar mı acaba öğleden sonra? Açmaz Dilerim hiç açmaz Nasıl olsa açacak Bak şu yandaki bulutlar aklaştı mıydı Ertesi gün hava açar <gülüyor> Hava uzmanı oldu maşallah Çok siliyorsun o bisikleti Sile sile boyasını alacaksın Yepyeni oldu baksana <gülüyor> Sen öyle bil Hava hava açmış, hava açmış nimet, pırıl pırıl. Günaydın. Şimdi Hulusi Bey beni bekliyordur. Hemen gitmeliyim hemen. Bana bak, bari hemen apartmanın önünde binme, elini al git. Öteki sokakta binersin Nedenmiş o Allahım sen bana sabırlar ver Nedenmiş o diyor bak şimdi Çocuk bisikleti ayo bu çocuk Hayır selesini dümenini kaldırdın mıydı yukarıya Tamam büyük bisiklete. İyi iyi güldür millet üzerine Niçin i̇yi. güleceklermiş Hem gülsünler ne olacak ben spor yapıyorum Kırlara gideceğim Nimet Burada Burada sucuk olacaktı bir parça dolabın üst gözünde Ben senin sucuğunun ucunu bilmem Bu yaşta bu mideyle dağın başına gidecek Ateş yakacak sucuk pişirip yiyecekmiş Bir kıvran midem diye Bir söylen ah oh, vah diye Şu ekmek sana yeter değil mi? Ben şu kadarını alıyorum da Ne yaparsan yap Hepsini al istersen Mehmet kal. Bana güle güle demeyecek misin? Ha, demek de değmeyeceksin. Peki. Ama sen niçin böylesin? Ha? nimet? Ben senin söktüğün kaza ördün ırkaya karışır mıyım hiç? Benim yaptığım şeyler yararlı şeyler. Benimki de yararlı. Ama sen anlamıyorsun. Ya, zararı yalnız sana olmuyor bunun. Şimdi o aşağıdaki geveze berber beni görü görs konuşmaya başlayacak. Hem de o madeni dişlerini göstere göstere. Hoşça kal. Ay. Oh zihni bey amcama bakın zihni bey amcama Maşallah maşallah zihni bey amca Yalnız doktor moktor ha Anlamadım Kalp zihni amca kalp On pedal ondan sonra da peh Benim kalbimden hiç zor zorum yok ki Hopp oh. İşte oturdu zihni amcam küheylanın üzerine... ...kırmızı küheylan ha... <gülüyor> ...yakıştı da... ...hey komşular da dükkanlarınızdan. Zihni Bey amcamız atına bindi de gidiyor ha. <gülüyor> Hadi Zihni Bey amca. Kaldır şunu şahada görsünler. Zihni Bey amcamız ne jockeymiş ha. <gülüyor> aha, aha, i̇şte yürüdü. Yürüdü. Tutana aşk olsun. Gidiyoruz Ay Fatih. Gidiyor Zihni Bey amcam. <gülüyor> Yayı... O Dikkat Zihni Bey amyon geliyor Tamam tamam duydum sesini <gülüyor> Dikkat be Bey, Minibüs geliyor! Tamam tamam hiç merak etme iyice yolun sağındayım ben. Zaten asla sonra köy yoluna sapıyoruz. Ne dedin? İleride ağaçlar var ya işte oradan köy yoluna sapıyoruz. Ne diyorsun Anlam anlamıyorum. Bu... Ola Yailler o şey. Ah, ben hayatımda böyle lezzetli haşlanmış yumurta yemedim. Yok, bu yumurta o süpermarketten aldığım yumurta değil mi? Sucuk, nasıl acı olursan ol, ne acın dokunacak şu mideme ne de sarımsa Ne lezzetliymiş bu sucuk böyle. Hulusi kardeşim, yumurtanı soru yersin. Önce şu bir parça sucuğu ye, soğuma. Su yerim, yerim, yerim. <gülüyor> Sen verdiğim yumurtayı bir ye Bak bakalım hiç böyle yumurta yedin mi? Ooo oh, şu taze soğan <gülüyor> Sana çok teşekkür ederim Zini Bey kardeşim Çok ee, Niçin? Şu bisiklet işini kafama kattın ya Çok teşekkür ederim sana çok Yo yo yo Ben ne eski bisiklet satılan yeri bulabilirdim ne onarabilirdim ne boyayabilirdim. Ama onarmasını artık öğreniyorum değil mi ha? <Gülüyor> Nasıl az önce zincir atınca geri taktığım zinciri ayarını yaptım ha? <Gülüyor> <Gülüyor> ah, ah. ah be. Bir bisiklete de sakine binsen. Bir bisiklete de nimet hanım. Şöyle gördüğümüz arka arkaya düşsek Şu havaya bak. Yemeğimizi yedikten sonra şu yukarıdaki ağaçların altına çıkarız. Ama sen o şeyden bulamadın. Yaz bahar çiçeğinden. E, papatyalar. Baksana papatyalara. Bak, elimizin altında işte elim bir gelincenin üzerinde. Ama bulacağız. Mutlaka o yaz bahar çiçeğini bulacağız. Biliyor musun? Ben bisikletin böyle zevkli olduğunu bilmiyordum. Arabamız ben Zihni Bey kardeşim, arabamız. <gülüyor> yo, yo. Ben hiç böyle lezzetli yumurta yemedim. Kahrol kolesterol. Ben yumurta yedim. <gülüyor> <gülüyor> ağaçların altına çıkınca sana bir sürprizim var. Yo, yo. Söyle, şimdiden söyle, şimdiden aa, söyle. Aa, ağaçların altında... Harika Zihni Bey harika yeah. Sen çok yaşa çok yaşa Çay ha İspirti ocağa getirdi da. Tabii sürpriz <gülüyor> yapayım dedim Ufacık ocak attım çantanın içine Ha işte burada Bu ağaçların altında içilen çay unutulmaz Ne büyük ah. özlemdi benim için ah, ben uzanacağım Yo, uyumak yok. İnsan burada hep gözlemeli, hep koklamalı. Ah, şurup gibi hava. Yeah. Buruna geliyor mu yaz bahar çiçeğinin kokusu? Yo, hayır. Üzülme canım. Bisikletlerimiz olduktan sonra bir gün bakmışsın. Bulu vermişiz senin o kayısı kokan çiçeği öbek öbek. Bak bak işte o işte o nüsü bey o. Nasıl çiçeği? Kokla. El, el, el kokla. Evet. Evet. Kayısıya benziyor öyle öyle çok olurdu ki bunlardan bizim kasabanın yeresi. O zaman koca bir demet yap götüre eve. Yok, yok. Kır çiçeği kırda güzel. Belki bir tane. Evet evet bir tane Nimet'in görmesi için, koklaması için. Hiç yüzüne bakmaz ya. <gülüyor> Nasıl söylediğim gibi değil miymiş? Evet evet çok güzel bir kır çiçeği. Çok güzel. Gittim Behlûsî Bey kardeşim, çocukluğuma gittim, ufacık oldum ben şimdi. Ee, bizim de bir zamanlar çocuk olduğumuza inanmazlar. İnanmazlar. <gülüyor> Ama bu çiçek benim bir zamanlar çocuk olduğumu biliyor. Biliyorsun diye mi yazmaz? Evet, bak sana ne getirdim Neymiş o Bak işte o oh, kokla evet. hmm, Ekşi ekşi kokuyor bu Ekşi ekşi mi Şey Kayısı kokusu Senin burnuna öyle geliyor Ben sana ta ne zamandır söylüyorum Doktora git burnuna bir muayene ettir diye Kayısı kokusuymuş Çürümüş ekşi gibi kokuyor bu Çürümüş nermi? mı Sakın vazoya filan koyayım deme Peki ama baksana mis gibi kayısı kokuyor. Kokmuyor işte, kokmuyor anlamıyor musun? Ay çok inatçı oldun sen, çok. <gülüyor> Peki, ben de bunu kuruturum. Bakma sen ona yaz, bahar çiçeğim, kayısı kayısı kokuyorsun sen. Bana çocukluğumu geri getiriyorsun. Yarın yine oraya gideceğim. Senden kardeşlerine selam söyleyicim. Dilersen seni de geri oralara götürürüm, kopardığım yere dalına. Bak. Dikkat, otobüs geliyor. Tamam, tamam, gördüm. Dikkat Yeni Bey, taksi üzerimize geliyor taksi. Bey, Zini Bey kardeşim, üzerimize gel. Şu araba üzerimize geldi. Bakın bir, bir taksi. Hastaneye Zihni Bey, Zihni... Zihni Bey, Zihni Bey... Bana bak, Zihni <Gülüyor> merak etmeyin merak etmeyin. Hastane de Züney Bey. Ama önemli değilmiş. Doktor Bey öyle söyledi. <Gülüyor> Birkaç gün burada kalacak dedi. Anne, ne ne diyorsunuz siz? Yoksa ne, öldü mü? Yok yok yok Allah göstermesin. <Gülüyor> Züney Bey hiç suçu yok. Bir otomobil geldi çarptı. Yandan Ay. çarptı. Bisikletini <Gülüyor> getirdim Züney Bey. İşte burada. Ay bu bisiklet Böyle iki kat olduktan sonra... ...kim bilir zihni kaç kat olmuştur. <Gülüyor> zihni bu da başımıza gelecekti. Hangi hastane, hangi hastanede? Ee, gidebiliriz. Her yanı mı zihnini. Komada mı yoksa? Yok, yo, hayır, hayır. Komada <Gülüyor> falan diye. <Gülüyor> Ama doktor yanına sokmuyor şimdi. Ama bana iyi Ay dedi. Başımıza gelenler hemen oğlana bir telefon açmalıyım. Of, of, of. Hep siz ama hep hep onun başına bu bisiklet belasını siz sardınız. Ölüyor zihnici, ölüyor. Doktor Bey, nasıl zeytin, nasıl? Durun, nasıl? durun heyecanlanmayın o kadar. Heyecanlanacak bir şey yok. Hayır, hayır. Ufak tefek sıyrıklar. <gülüyor> O zaman Yok hayır hayır... Ay. Ama Zihni Bey birkaç gün burada kalacak... Ben size söylemedim Peki, mi? Peki göremez miyim ben Zihni Görebilirsiniz görebilirsiniz ama yarın sabah... Siz benden bir şey saklıyorsunuz... Bir şey saklıyorsunuz ben. Sizden ne saklayacağım teyzeciğim... Şu anda hastamız uyuyor... Başka türlü uyuyor olmasın sakın... Mışıl, mışıl uyuyor... Yarın sabah gelin Zihni Bey ile konuşun Şimdi ben bu acıyla nasıl sabrederim doktor bey Nasıl sabrederim <gülüyor> de gider mışıl mışıl uyursunuz Ben başımda değilken ölürse ya Siz neler söylüyorsunuz teyze <gülüyor> Hadi rahat uyuyun Sabahleyin gelin <gülüyor> Ben size ne söylemiştim teyze Baksanıza çok iyi zihni beyamcı Nasılsınız zihni beyamcı amca? Yok çok iyiyim. Bir şeyim yoktu ki zaten. İlk düşünce biraz... Kafanızı hafifçe yere çarpmışsınız. Zaten onun için bekleteceğiz sizi bir iki gün. Ondan sonra taburcu. Benim hiç suçum yoktu. Yolun kıyısından gidiyordu Hulusi Bey'le. Ama otomobil üzerime geldi. Hulusi Bey kendini şarampola attı ama ben... Ah şu bisiklet Ah doktor bey sen şunun doğrusunu söyle Hiç bu yaşta bu yaşta Koskoca insan bisiklete biner de kır bayır dolanır mı? Evet dolanır Anlamadım Dolanır teyzenin için dolanmasın çok iyi ediyor Zihni bey Çok mu iyi ediyor? Elbette temiz hava spor Çok mu daha iyi kahvelerin pis dumanlı havası Ya bak ne diyor doktor bey çekirge bir sıçrar iki sıçrar üçüncüsünde kötümser ama kötümser olmayın kötümser olmayın efendim biraz da iyimser olun bu yaştaki insan çocuklar gibi bisiklete binip gezecek kötümser olmayacağım hiç olur mu doktor bey hiç olur mu şimdi hoca hastaları gezecek. siz biraz bahçeye insiniz teyze aa peki olur. zihni ne pişirip getireyim sana bisikletim nasıl ha bisikletim Bak şuna bak ne hallere gelmiş kafası kolu sargı içinde hala bisikletini soruyor İki kat olmuş iyi mi iki kat İki kat mı Evet ee, Neyse ben onu düzeltirim Demek iki kat o satılık olan. Bak o ayağının yanındaki. Ne bu? Ayol görmüyor musun? Bisiklet. Bisiklet mi şimdi bu? İki kat olmuş bu hanım teyze. Almıyor musun sen? E, bunun nesini alacaksın hanım teyze? Ayol düzeltir. Doğru otur, satarsın. Demesi kolay ama düzeltmesi... Hadi hadi söyle bakayım. Ne vereceksin? E, kaza mı geçirdi bu bisiklet? Evet. Çocuğa bir şey oldu mu? Çocuk diyor. Üzerindeki benim kocamdı. Vah vah. Yoksa yoksa rahmetli mi oldu beyan? Allah göstermesin. Ya, ya Allah. Allah göstermez. Şimdi bakın. Ha. Şu para. Ee. Bundan fazla etmez. Bu bisiklet yanlış yumru olmuş. Bir şey. Bakayım. Ya ya eder ederdi ama ya hadi ne yapayım olsun. Yeter ki şu bisikleti gözüm görmesin. Hoşça kalın püzer. Ee, hadi. Oh, amma da armuşa. Güle güle oğlum, güle güle. Geçmiş olsun Zihni Bey amca, ucuz atlatmışsın ha. Sağ ol Mustafa, sağ ol. Hadi hadi dayan bana, hadi çıkalım yukarıya. Yo yo kendim çıkarım ben. Geçmiş olsun Zihni Bey, çok çok geçmiş olsun. Ee, i̇nsan insan yaşlanınca refleksleri oh, falan. Yok, geldi araba bana çarptı. Ben ona çarpmadım ki. Öyle mi? Bizde suç Zini amcanındır diyorduk. Kamyon taksiyi geçmeye çalışırken takside hadi, geldi. Hadi sus. Yorulmadın. Geç. Tekrar peki. geçmiş olsun Zini Bey amca. Sağ ol hadi, oğlum hadi Sağ ol. Yavrum, Ay. Ay. Ay. Yoruldun mu? Yok, yok. Yorulduğunsa dinlen. Hayır dedim. Tek Bak, bak Yatağını hazırladım yo, yo. Hadi yat hemen Yatmayacağım yat. oturacağım Dört gündür hastanede yata yata e Sen bilirsin hadi. E... Peki bana bak ada çayı yapayım mı sana Sen bilirsin Şu minderi şuraya koyayım Nereye e, Balkona çıkacağım otursun. Bisikletim. Bisikletmiş ben onu sattım Ne Evet eskiciye sattım Niçin sattın Nimet Ne o benim arkadaşımdı niçin sattın Görmek istemiyordu Hiç iyi etmedin Nimet Ben en büyük yaşama zevkini onunla buluyordum Mutluluktu benim için o bisiklet Seni öldürecekti o Suçu yoktu onun Demek sattın ha benim kırmızı bisikletimi bana hiç sormadan sattın ha Geceleri karşıma koyup izlediğim bisikletimi Yine alacağım nimet Evet yine alacağım Kazıyacağım boyayacağım Zincirini pedalını onaracağım Yine bineceğim yine Yine kırlara yaz bahar bulmaya gideceğim Vadiler yamaçlar Ağaçlar kır çiçekleri Karıncalar arılar vızır vızır böcekler Bekleyin beni bekleyin Geliyorum bekleyin bu muzafer izgünün yazdığı bisiklet adlı oyunumuzu dinlediniz Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.